İki Cumhurbaşkanı, bir Başbakan, Nuriye Akman. Yeni Cumhurbaşkanı Selefi'nin partiye dönüşüne güzel olur, hayırlı olur, isabetli olur sözleriyle yeşil ışık yaktı ama ortalık aydınlanmadı. Neden? Çünkü fırsatı olan gazeteciler soru sormuyor, sorabileceklere de fırsat verilmiyor. Efendim güzellik nedir? Hayır neresindedir bu işin? İsabet derken ne demek istediniz? Basit makul bir soru bu. Gül, Türk tipi başkanlık sistemi olmaz dediğinde kendisine bal gibi olur yanıtı verilmişken güzellik, hayır ve isabetten ne anlaşılacağını bilmemiz lazım. Gücün tek elde toplanması AK Parti içinde bile itiraz dalgaları köpürttüğüne göre gülün dönüşünden beklenen fayda yuvarlak laflarla geçiştirilemez. Öyleyse Erdoğan'a yöneltilecek soruların enerjisi bir çıt daha artmalı. Gül, sizin başkanlık değirmeninize su taşır mı? Onayınızı başbakandan önce açıklayarak Gül'ün bağlılığını garantilemiş oldunuz mu? Gül, tarzı siyasetinize paralel gitmezse parti için muhalefetin odağı haline gelmesinden çekinmez misiniz? Erdoğan'la yüz yüze görüşebilme bahtiyarlığına erişen değerli meslektaşlarım, Dilinizi çekimser alıştırmayın. Siz sorunda kayda geçsin. Balık bilmezse halık bilir değerini. Üstelik Erdoğan meydanlarda ne işin var diyenleri on yüz milyon bininci kez bunlar Çankaya'da imza atan Cumhurbaşkanı istiyorlar. Biz yan gelip yatan bir Cumhurbaşkanı olmayacağız şeklinde püskürtürken bu kez Sayın Gül'ü tenzih ederim cümlesini ekliyor ifadesine. Top kalenin önünde gazeteci şutu çekmiyor. İyi ama efendim biz Sayın Gül'ü hiçbir zaman AK Parti için o isterken görmedik ki. Siz acaba bu tenzih şahhiyle gülden gelecek dikenlere set mi çekiyorsunuz? Siz başbakanken Sayın Gül parlamenter rejime uygun bir cumhurbaşkanı profili çizmeseydi de başkanmış gibi davranıp hükümeti toplayıp dursaydı ne düşünürdünüz? Vaktiyle kapadığınız kapıları şimdi güle neden açıyorsunuz? Onu partiyi çağırarak Hakan Fidan'ın gizemli hamlelerini önlemeye mi çalışıyorsunuz? Davutoğlu gül faktörünü kendisine karşı bir proje olarak değerlendirirse keyfiniz yerine gelir mi? Tabii hepsi bir arada değil. Tane tane sorulacak bunlar. Sonuncusuna gelecek cevaba göre biraz daha derinleşilebilir. Davutoğlu tam istediğiniz gibi bir başbakan oldu mu? İkiniz daima aynı noktaya mı bakıyorsunuz yoksa Davutoğlu ara sıra gözlerini kaçırıyor mu? Başbakanla kurduğunuz iletişim modeli Gül'le muhtemel birlikteliğinizde geçerli olur mu? Siyasette bazı sıfatlar bir kez kazanıldıktan sonra sürgeti devam eder. Eski bakanlar, başkanlar, başbakanlar gibi cumhurbaşkanları da gayri resmi olarak aynı sıfatla anılırlar. Dinmez, sönmez merakları olmalı gazetecinin. Acaba Erdoğan Gül'e nasıl hitap etmekte? Sayın Cumhurbaşkanım diyebiliyor mudur? Diyemiyorsa vaktiyle onun Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklarken kullandığı kardeşim kelimesi değerini koruyor mudur? Koruyorsa kardeş atanmış da olsa başbakana karşı aba altından sallanacak sopa olmayı kabullenir mi? Gül ketubluğu bıraksa da muradı ile ilgili biraz daha net konuşsa keşke. Aday olursa kullanmak üzere şu soruları da atın heybeye. Çankaya'dan ayrılırken siz ve eşiniz kırgınlarınızı saklamamıştınız. Geçti bitti mi o duygular? Sizi üzenleri affettiniz mi? Cumhurbaşkanından vize alarak gelmek sağ elinizi güçlendirirken sol elinizi zayıflatmayacak mı? Siz başbakandan da görkemli bir davet beklerken davet dışarıdan gelen birine yapılır. Bunu zaten Yaptık kamuoyunda. Bu seremonilik bir mesele değil. Açıklamasına ne diyorsunuz? Gerçi Davutoğlu gerekirse onu da yaparız, diyor. Diyelim yaptılar bunu. Arınç'ın gönlündeki meclis başkanlığı sizi keser mi? Sizi ülkenin gereksindiği denge ve kontrol mekanizmalarının güvencisi sayabilecek miyiz? AK Parti'nin bu seçimde 400 milletvekili kazanması memleketin hayrına mı olur, şerine mi? Siz... 11. Cumhurbaşkanımız, 12.'mizi yeni ebedi şefimiz olarak kabul ediyor musunuz? Hakan Fidan gerçeğinin aslı nedir? Partinizin aleyhine olacağını bilseniz bile gerçeği, sadece gerçeği, bütün gerçeği söylemeye hazır mısınız?